Bismillahirrahmanirrahim Nefsin istilasına karşı kalbin ilacı ve tedavisi Kardeşlerim bu konu bundan sonraki gelecek konuların temeli durumunda çünkü kalbin diğer hastalıkları da nefisten kaynaklanmaktadır bu sebeplidir ki aleyhissalatü vesselam efendimiz Hamdolsun Allah'a. Biz ona sığınır, ondan yardım ve hidayet ister, ondan mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerinden ve amellerimizin kötülüğünden de yine ona sığınırız demiştir. Ve yine Ali İstilatü Vesselam Efendimiz, ey Hüseyin, şimdiki haldesem kaç ilaha tapınıyorsun dediğinde Hüseyin altısı yerde, birisi gökte demiştir. Yedi ilaha taptığını söylediğinde bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam peki söyle bakalım bir büyük nimete kavuştuğunda hangisine şükrediyorsun? Bir musibete uğradığında hangisine sığınıyorsun? Hüseyin hiç tereddütsüz göktekine dedi. Aleyhissalatü vesselam ey Hüseyin aklını başına al bak diğerleri bir işe yaramıyor haydi Müslüman ol da ben sana Allah'ın seni faydalandıracağı bazı kelimeler öğreteyim Hüseyin hemen bunun üzerine Müslüman oldu aleyhissalatü Selam Efendimiz de şu kelimeleri ona öğretti kardeşlerim ey Hüseyin Allah'ım bana rüştümü doğruluk ve hidayetimi daima ilham buyur ve beni nefsimin şerrinden koru amin ya Rabbi görüldüğü gibi ve vesselam efendimiz nefsin şerrinden umumi olarak Allah'a sığınmış ayrıca nefisten kaynaklanan amellerden de Allah'a sığınmış Keza nefisten kaynaklanan işlerin üzerine terettüp eden kötülük ve cezalardan da sığınmış. Çünkü amellerin seyyatından sığınmak da nefsin şerrinden sığınmaya dahil kardeşlerim. Keza Hüseyin'e tavsiye edilen dua da bu konuda oldukça mühim. Çünkü bunda hem nefsin şerrinden sığınma var hem de kalbin daima doğruluk ve gerçeklik için Allah'ın ilhamına açık olmasını Allah'tan talep var. Kalbinde salahı ve sıhhati bakımından bunun önemi ise aşikar kardeşlerim. Sesim net mi? Bir donma var sanki de. İrade ve suluk ehli olan İslam büyükleri tamam Allah razı olsun. Mesleklerinin muhtelif olmasına rağmen nefsin kalbin Allah'a vusulüne engel olduğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Nefsi tam manasıyla terbiye ve teskiye etmedikçe kalbin Allah'a vuslat devletine eremeyeceğini nefse ve nefsani arzulara mutlaka muhalefet etmek gerektiğini ittifak halinde bildirmişlerdir. Kardeşlerim, insanlar nefis bakımından iki kısımdır. Bir kısmına nefisleri hakim olmuş ve onları helak etmiştir. Bir kısmı ise nefislerine hakim olmuş, onu en güzel bir şekilde teskiye ve terbiye ederek kalbin emrinde tutmuş, saadet ve kemale ermiştir. Evet. Bu konuda Rabbimiz subhanahu ve teala artık kim azarsa dünyayı tercih ederse gideceği yer cehennemdir. Fakat kim Rabbının makamından korkar ve nefsi kötü heveslerden men ederse onun için gidilecek yerde cennettir demiştir naziyatta. Aleyküm selam hoş geldiniz. Kardeşlerim nefis isyan ve tuğyanına dünya hayatını tercihe davet eder yüce Allah ise kulunu kendisine ve kötü arzularını terke davet eder kalp bu iki davet arasında bazen birine bazen diğerine meyleder ve işte kardeşlerim çok dikkat edin bu iki davet arasında kalp imtihanını verir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kitabında nefsi mutmainne, emmare ve levvame olarak vasıflandırır. Nefis aslında birdir. Bunlar aynı nefsin çeşitli vasıflarıdır. Allah Sübhanahu ve Teala bizleri iman ehli kılsın nefsi mutmain olanlardan eylesin nefsi mutmain'e bakacak olursak nefis Allah'a yönelip yatıştığı onun zikriyle huzur ve idminan bulduğu ona kavuşmaya müştak olup onun yakınlığına erdiği zaman mutmain olur işte Böyle olan nefse vefat anında ey nefsi mutmain. Razı olmuş ve razı kılınmış olarak Rabb'ına dön denilir. Evet. İbn Abbas'ın buradaki mutmaini musaddıka yani tasdik edici olarak kabul etmiştir. Katade iman eden diye manalandırmış. İtmina'nın hakikati kardeşlerim nefsin gerçekten sukun ve istiklal bulmasıdır. Bu ise şüphesiz nefsin Allah'a onun emir ve taatına sukun ve istiklal göstermesi Allah'tan başkasıyla sukuna ermemesidir. Onun rıza ve likasına yakini bir imanla inanıp Tam bir teslimiyet halinde bulunması ona karşı isyan ve tuyan etmemesidir. Allah'ın varlığını ve mutlak birliğini tasdik ettiği gibi onun isim ve sıfatlarına ait hakikatleri de harfiyen kabul ve tasdik etmesi. Hulasa rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed'den razı olmaktır. Allah'ın bizi bunlardan kalsın. Amin Ya Rabbi. Aynı zamanda da Allah'ın kaderine teslimiyet göstermesi, ona hakkıyla tevekkül edip güvenmesi, ondan başka mabut olmadığını, kendisi üzerinde ve bütün kainatta ondan başka bir malik ve mutasarrıf bulunmadığını, yakini bir iman halinde tasdik ve kabul etmesidir mutlak merci olarak onu tanıması göz açıp yumuncaya kadar dahi onun lütuf ve inayetinden azade olmayacağına gerçekten inanmış olmasıdır nefsi emmare ise kardeşlerim nefis eğer yukarıda saydığımız vasıfların zıttı ile vasıflanacak olursa bu takdirde emmare adını alır Böyle bir nefis de daima kötülüğü emreder. Batılın peşine düşer, isyan ve tuğyan eder. Nefsi emmare, her nevi kötülüğün kaynağı ve yatağıdır. Allah böyle bir şeye düşmekten bizi de, kıyamete kadar gelecek nesnemizi de korusun. İnsanı daima kötülük ve çirkinliklere sürükler. Bundan dolayı onun hakkında, ayette amiretün bisui denilmeyip emaretün bisui buyurulmuştur ki kötülüğü devamlı ve çok emrettiği anlatılmıştır. Ancak Rabbimiz Subhanahu ve Teala kuluna merhamet ve hidayet buyurur da nefis güzelce terbiye ve teskiye edilirse bu takdirde iyiliği emreder hale gelir. Bu ise nefsin kendisinden değil Allah'ın ona olan rahmet ve hidayetindendir. Çünkü nefis zatı itibariyle ilgili iyiliği emredici değil. Hattı zatında o cehalet ve zulüm karanlığı ile doludur. Yani nefis insana her zaman kötülüğü ilham eder. Onu ilim ve hidayet ve adalete kavuşturan onun Rabbı'dır. Onun ilham ve muvaffakiyet vermesidir. Eğer Allah'ın hidayeti olmazsa kardeşlerim nefis zulüm ve cehalet karanlıkları içinde yüzmeye kötülük ve çirkinlikliği emretmeye devam eder. Allah bizleri imanda sabit kılsın. Allah hidayetimizi artırsın kardeşlerim lütfundan, ihsanından bizleri mahrum eylemesin. Nefsi levvame ise kardeşlerim, nefsi levvame adını alması üzerinde iki cihet vardır. Birisi bu kelimenin televvüm kökünden gelmesi, diğeri de levüm kökünden gelmesidir. Bu husustaki bütün metin ve açıklamalarda bu iki kök ele alınır evet levvame kelimesi kınama anlamına gelen levim kökünden gelmiş olması televvim kökünden gelmiş olsaydı nefsi levvame yerine nefsi mütelevvime denirdi nefsi levvame kınayan nefis demektir elde edemeyip kaçırdığına nedamet duyan ve kendisini kınayan demektir. İşlediği günah sebebiyle kendisini kınayan. Evet. İbn Abbas diyor ki bu konuda kıyamet günü her nefis kendini kınayacak. İyi bir kul için iyiliğini artırmadığı için kötü bir kulda niçin kötülük yaptığı için kendisini kınayacaktır diyor evet Allah bu duruma düşmekten bizlere beri buyursun kardeşlerim nefis bazen emmare bazen levvame bazen de mutmain olur bir gün içinde veya bazen bir saat içinde hal ve yer değişir bakarsın emmare olmuş bakarsın levvame bakarsın mutmain Allah kalbimizi mutmain eylesin halden hale dönen kalbi İslam'da sabit kılsın kardeşlerim burada bu bilgileri vermekten maksadımız nefsi emmarenin galebiyle iyice hastalanmış bulunan bir kalbin ilaç ve tedavisinin ne olduğunu anlatmaktır yoksa bu kelimelerle zamanınızı öldürme değil kafanızı meşgul etme değil insanın hastalanmış bir kalbin ilacının ne olduğunu anlaması içindir kardeşlerim hastalanmış bir kalbin iki tane ilacı vardır birincisi kişinin nefsini muhasebeye çekmesi ikincisi ise nefsine muhalefet etmesidir kardeşlerim nefis muhasebesinin önemi nefis muhasebesi ve nefse muhalefet etmek o kadar önemlidir ki bunu ihmal etmenin neticesi kalbin helakı ve ölümü demektir nefsin kötü arzularına uyarak hüsrana yuvarlananlar hep nefis muhasebesini yapmamış veya gereği gibi yapamamış olanlardır. Aleykümselam Adem Hoca. Tamam. Bunun ne kadar önemli olduğunu İslam ve bütün İslam büyüklerinin buna verdikleri büyük ehemmiyetten de Kolayca anlayabiliriz kardeşlerim. Bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Aklı ve feraseti tam olan kişi, nefsini en güzel bir şekilde muhasebe edip, ahireti için amelde bulunandır. Aciz kişi ise nefsine uyar ve kuru kuruya ümide kapılır. Evet kardeşlerim. İmam Ahmet'in Hazreti Ömer'den naklettiği hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Mizanın başına varmadan önce kendinizi tartın. Herhalde bu ahirette hesaba çekilmenizden daha kolaydır. Her amel ve halinizin açığa çıkacağı o büyük hesap ve arz günü gelip çatmadan önce en güzel ve en iyi amellerle kendinizi donatın. Allah bu nasihatı tutanlardan eylesin. Hasan'ı bahsediyor ki Mümin mutlaka her halükarda kendini hesaba çeker. Nedir bütün bunlardan maksat? Nedir bu konuşmadan, yiyip içmeden murat? şu bir yudum suyun için içiyorum diyerek kendi kendini sorguya çeker kardeşlerim münafık ise hiç düşünmeden nefsini hesaba çekmeden dalar gider Allah'ım bizi bu duruma düşmekten koru kata de diyor ki ve onun bütün işi ifrat idi keyif 28. ayetin mealindeyi ki malını muhafaza ettiği halde dinini ve nefsini zayi etmiştir buyurmuştur. Yine Hasan'ı bahsediyor ki kul nefsine vaaz ve nasihat edip onu güzel bir şekilde muhasebe etmeye dikkat ve himmet gösterdiği müddetçe hayır ve iyilik üzerinedir. Meymun bin Mehran da şöyle demiştir. Bir sermaye ve ticaret üzerine ortaklık kurmuş olan iki ortaktan her birinin diğerini kontrol ve muhasebe ettiği kadar kişi kendi nefsini kontrol ettiği müddetçe şüphesiz takva ve hayır üzerine bulunur. İşte bu yüzdendir ki nefis, hileci ve hain ortak gibidir. Güzel muhasebe etmezsen bütün sermayeni alıp gider denilmiştir. Evet. İmam Ahmed vehipten şöyle nakleder. Davut ailesine ait hikmette şöyle yazılıdır. Gerçekten akıllı olan şu dört şeyden gaflet etmez birincisi Rabbına dua ve niyaz edeceği saatten ikincisi nefsini muhasebe edeceği saatten üçüncüsü kendi kusur ve ayıplarından kendisini haberdar edecek samimi kardeşleriyle yapacağı sohbetten dördüncüsü helalı ailesiyle yapacağı halvet zamanından keza helal ve mübah olan bazı ihtiyaç ve lezzetleri için ayıracağı saatten tabi bundan da nefsin diğer mühim görevlerini yapması ve kalbe yardımcı olması bakımından bazı fayda ve maslahatlar vardır evet Ahnev bin Kays şöyle anlatılır o mübarek kandil önüne kur, parmağını onun ateşine tutar, ey günahkar, hadi ateşe dayan bakalım, hadi o günahları neden işlediğini söyle bakalım diyerek, nefsini muhasebe ve muhaize ederdi. Hz. Ömer'in valilerinden bazılarına şöyle yazdı, tenhada nefsini güzelce hesaba çek. Şiddet ve hesap günü gelip çatmazdan önce nefsini muhasebe eden kişinin akıbeti mutlaka hayır ve iyilik olacaktır. Böylesi başkalarının imreneceği bir hal ve makam kazanır. Hayatının güzelliklerini ve nefsin arzuları kendilerine nefis muhasebesi yapmaktan alıkoymuş bulunan kimselerin akıbetleri ise şüphesiz hüsran ve pişmanlık olacaktır. Evet, Hasan-ı Basri olunca bir nasihatı da şöyledir kardeşlerim. Mümin daima nefsinin bakıcı ve bekçisidir. Onu her halükarda hesaba çeker. Ve bunu da Allah için yapar. Biliniz ki, kıyamet gününde hesabın kolay olması dünyada nefis muhasebesini yapmış olanlar içindir. Onlar ki, dünyada nefis muhasebesi yapmazlar ve rastgele dünyaya dalarlar. İşte bunların oradaki hesapları zorlu olacak. Müminin hali ise şöyledir. Onun beğenip arzı ettiği bir şey, ummadığı bir zamanda karşısına çıkıp, fakat o hemen onu almaz, hatta hiç almaz. Kendi kendine der ki, vallahi ben sana arzu edip beklemiyordum ve benim sana ihtiyacım yok ki fakat vallahi bu arzıma uyacak değilim seninle benim aram çok mu çok uzak mümin kendisi için helal ve mübah olan şeylerle ilgili olarak nefis muhasebesi yaparken helal ve meşru yollardan elde edilemeyip kaçırılan şeylerle ilgili olarak da ey nefis ben bunu zaten istemem benim böyle bir şeyle ne ilgim var diyerek nefsini muhasebe eder evet müminler öyle kimselerdir ki Kur'an onlarla onları helak edecek olan şeyler arasına perde olmuştur gerçek ve kamil bir mümin nefse ve onun kötü arzularına kapılmamak için ömrünün sonuna kadar nefsiyle mücadele eder. Ve onu daima hesaba çeker. Hiçbir zaman nefsine karşı güvenli olmaz. Aksine hep tedbirli bulunur. Kesin olarak bilir ki, nefsinin bütün isteklerinden yana Allah'a hesap verecektir. Gözü, kulağı, dili diğer bütün uğuzları ayrı ayrı sorumlu olacaktır. İşte mümin kardeşlerim daima bu duyguyu mutlaka şuurunu yaşar. Münafıksa şaştıkça şaşar azdıkça azar sonunda da helak olur. Allah bizleri müminlerden eylesin. Münafıklıktan ve münafıklığın her hasletinden bizi beri buyursun Malik bin Dinar da nefsini ey nefis sen şunu şunu işledin değil mi diyerek muhasebe ve muaheze eden onu zem ve levim edip emri altında tutan Allah'ın kitabına tabi kılan onu güzelce görüp gözetleyen bir kula Yüceler yücesi Allah rahmetiyle muamele buyursun. Amin. Yukarıda geçtiği gibi, nefis ile sahibinin arasındaki durum, malda ortaklık kuran iki kişi arasındaki duruma benzetilmiştir. Mal üzerine kurulan ortaklıkta, nasıl ortağın işi, ne yaptığının görülmesi murakabe ve muhasebe edilmesi hile ve hiyanete yeltenecek olursa derhal mani olunması nasıl önemliyse bütün bunlar nefis içinde söz konusudur kardeşlerim. Yani kişi nefsini gerçekten murakabe ve muhasebe edecek yedi azasını koruyacak saadet ve felaha erecek sermaye olmazsa elbette kazanç da olmaz. Saadetin sermayesi mesabesinde olan ve mutlaka korunması gereken yedi aza ise şunlardır. Göz, kulak, ağız, cinsi organ, el, ayak. İşte bu oğuzları koruyan kurtuluşa yürür. Korumayan helak olur. Allah koruyanlardan eylesin. Demek ki kardeşlerim bu yedi azayı korumak her iyiliğin başı. İhmal etmeyişe her kötülüğün kaynağı. Sohbetin kitabın başında da dediğimiz gibi mümin erkeklere mümin kadınlara söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ırz ve namuslarını namuslarını korusunlar demişti değil mi Allah azze ve celle. Yine yeryüzünde kabara kabara yürüme. Çünkü sen yeri yaramazsın. Boyca da dağlara erişemezsin diyor Allah azze ve celle. Yine bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumlu diyor yine Rabbimiz ey müminler Allah'tan korkun doğru söz söyleyin diyor yine Rabbimiz ey müminler Allah'tan korkun ve kişi yarın ne için gönderdiğine bir baksın diyor evet kul iki ortaktan birinin diğerine emanet ve hukuka mutlaka riayet etmesini ve doğruluktan ayrılmamasını şart koştuğu gibi kardeşlerim nefsine karşı bütün bunları şart koşmuş gibi davranır ve onun buna riayet edip etmediğini titizlikten takip eder büyük bir dikkatle nefsini murakabe ve muhasebeye devam eder hiçbir zaman onu kendi haline bırakmaz Aksi halde nefis hemen hile ve hiyanete geçer. Sermayeyi mahveder. Yedi azayı günahlara bulayıp sahibini helaka sürükler. Bunun için son derece uyanık bulunup nefsinin murakabe ve muhasebesini hiç ihmal eylemez. Allah nefsini devamlı muhasebe edenlerden eylesin kardeşler müminin böyle bir nefis murakabe ve muhasebesini kesinsiz, kesintisiz olarak devam ettirmesine onun ahiret hakkındaki inancı ve oradaki hesabı kolaylaştırmak için buna çok dikkat etmesi gerektiği hususundaki ima, imanı da yardımcı olur. Keza kardeşlerim cennet ve cemale ermenin veya büyük saadeti zayi etmenin buna bağlı olduğunu çok iyi biliyor olması da bu husus mümine yardımcı olur bu inancı ve marifeti yakın derecesine varınca şüphesiz bu nefis, mürakebe ve muhasebesi de kendisi için çok kolay ve başarılı olur bu iman ve marifetin zayıflaması nispetinde nefis, murakabe ve muhasebesi de zayıflar. Kardeşlerim, tedbirli ve şuurlu bir mümin için ise, nefsinden ve onun arzularından gaflet etmesi asla layık değildir. Ona yakışan, şüphesiz, nefes nefes, adım adım, nefsini ve onun arzularını takip ve kontrol etmesidir. Ve o buna ehildir. İnsan ömrünün her bir nefesi elbette çok kıymetli bir cevherdir. Ebedi saadetinin hazinelerinden biri onunla kazanılır. Bu kadar kıymetli nefesler nasıl zayi edilebilir ki? Elbette nefeslerini saadet için değil de Hüsran için harcayanlar insanların en cahilleri en ahmaklarıdır. Ve böyle bir şey gerçek müminlerden beklenilemez. Bu cahillerde gerçeğin ve gerçek halin ne olduğunu yarın ahirette elbette öğrenecekler. Rabbimizin buyurduğu gibi o gün her nefis yaptığı her hayrı hazır bulacak işlediği her kötülüğü de ister ki o kötülüklerle kendisi arasında uzak bir mesafe bulunsun. Alimran 30 Allah o gün iyiliği hazır olanlardan eylesin. Aleyküm selamun rahmetullah. Nefis muhasebesinin ikinci yönü kardeşlerim. Muhasebe nefis iki şekilde yapılır. Biri amelden iş ve hareketten önce biri amelden iş ve hareketten önce olanı diğeri de amelden sonra olanıdır. Birinci nevi nefis muhasebesi bir işi yapmak istediği ve ona karar verdiği zaman acele etmeyip bıraklama o işi yapmakla yapmamak arasındaki farkı düşünüp hesap etme ve hangi tarafın ağır bastığını iyice gözden geçirmedir. Hasanı bastı bu konuda Allah rahmet eylesin o kimseye ki bir işi ilk defa yapmayı düşündüğü zaman durup hesap eder, eğer Allah içinse yapar, değilse terk eder. Allah tutanlardan eylesin. Kul herhangi bir işi yapmak üzere ilk hareket ettiği zaman durup düşünür. Acaba bunu yapma kendisinin kudreti dahilinde mi yoksa değil mi? Sonra bunu yapması yapmamasından hayırlı mı değil mi? Eğer yapması hayırlı görünüyorsa üçüncü olarak da bunu yapmayı düşünmesi Allah rızası için mi yoksa nefis ve dünya adına mı eğer Allah rızası için olduğunu görürse o işi yapar değilse terk eder evet Rabbim bizi bunlardan eylesin kalbi diri olanlardan eylesin kardeşlerim aleyhissalatü vesselam efendimiz Mekke devrinde böyle yaptı kendisi için gerekli kudret ve şevketin yardımcı ve destekçilerin meydana gelmesine kadar Allah için olan cihadı tehir etmiş, eğer kişi yapmak istediği iş için gerekli yardımcıları bulursa, elbette o işe yönelecektir. Aleyhisselatü Vesselam'ın şartları gerçekleşince cihada yöneldiği gibi. Aksi halde kişinin bütün bunları düşünmeden şartları ve durumu iyice gözden geçirmeden işe atılması hem nefis muhasebesi bakımından hem de işin netice bakımından uygun olmaz başarı da elde edilemez demek ki bir işi yapmadan önce gözden geçirilecek dört hal ve makam var çünkü kul her yapmak istediğine kudret yetiştiremez o halde kudreti dahilinde olup olmadığını hesap etmesi gerekir. Keza kulun yapmak istediği her iş Allah'ın emir ve rızasına uygun olmayabilir. Bunun da hesabını iyi yapması gerekir. Yine kul her yaptığını Allah için yapıyor da olmayabilir. Bunun dahi hesabı gerekir. Keza her yaptığı işe yardımcı ve destekçiler bulamayabilir. Bunu da gözden geçirmeye ihtiyaç var. Ve böylece gözden geçirilecek, hesap edilecek hal ve makamlar dört kardeşlerim. Hesabı güzel yapar. Durum ve şartları iyi mahkeme ederse o işin yapılması mı yoksa terk edilmesi mi uygun olduğu ortaya çıkar. Ve ona göre hareket ederek nefsin murakabe ve muhasebesine ait merhaleleri gözden geçirmekte kaflete düşmemiş olur. Aksi halde yanılma ve yanlışlıklar birbirini takip edip gider. Nefis muhasebesinin ikinci şekli ise bu iş ve ameli yaptıktan sonra olur ve bunun da üç hal ve makamı var kardeşlerim. Birincisi Faat üzerinedir kul Allah'ın haklarından olanı taat ve ibadeti hakkıyla yapıp yapmadığına bakar bir eksiği veya kusuru bulup bulunmadığını gözden geçirir taat ve ibadet bakımından Allah'ın kulu üzerindeki hakları ise daha önceki geçtiği gibi altıdır bilgide ihlas Allah için nasihat aleyhissalatü vesselam'a ittiba ihsan Allah'ın kendi üzerindeki lütuf ve minnetini görme amel ve ibadette daima kendisini kusurlu kabul etme işte kul eda ettiği o taatta bütün bunlara riayet edip edemediğini hesap edip gözden geçirir Allah'ın bizi bunlardan kıl İkincisi terk edip yapılmaması kendisi için daha hayırlı olduğu halde yapmış bulunduğu ameli hakkında nefsini muhasebe etme. Üçüncüsü ise yapılması adet veya mübah olan bir şey yaptığı zaman nefsini bu hususta muhasebe eder. Bunu yapmakla Allah'ın rızasını ve düşünüp düşünmediğini gözden geçirir. Bundaki manevi ve uhrivi kazancı ve kaçırdığı nedir? Düşünüp nefsinin hal ve isteklerini kontrol eder. Allah her halükarda kendini kontrol eden ve hesabını veremeyeceği işleri yapmaktan kaçınan samimi kullardan eylesin bizlerim. Amin.